Vel kudra ve sufra la tekunu haydan illa fi eyyam el hayd. Dijo. El kudra ve sufra la tekunu illa fi eyyam el hayd. Ey, el kudra ve sufra kanı ancak hayiz günleri içerisinde hayiz olarak veyahut da hayiz günleri, hayiz günlerinden önce. Hayiz günü bittikten sonra bu olmaz. Ancak bazı kadınlar, diyelim ki onun, hayız günü 6'dır. Bazı kadınlar 7'dir. Ve geçen hafta demiştik ki size bazı alimler diyorlar ki kanının en azı, hayız kanının en azı bir gündür. Bazılar diyorlar ki bir gün, bir gece yani 24 saat yomun ve leyle. Bazı alimler diyorlar ki 3 gündür. Bazı alimler diyorlar ki en çoğu 15. Bazı alimler diyorlar ki 17. Bazı alimler diyor ki 10. Ebu Hanife Rahim diyor ki hayız kanın müddet e, başlangıcı en azı diyor e, üç gündür diyor. En çoğu ise 10 gündür diyor. Rahimeullah. Yani Ebu Hanife rahimeullah 10 günden sonra bir kadın bu kanı görürse ona göre bu kan nedir? Bu kan hayız kanı değildir. Bu kan istihaza kanıdır. E bu kanı gördükten sonra 10 günden sonra kan hale devam ediyorsa Ebu Hanife'ye göre rahimeullah kadın ne yapacak? guslünü alacak, guslünü yapacak, abdestini alacak ve namazını kılacak. Yok, eğer devamlı bir şekilde, geçen hafta anlattığımız gibi devamlı bir şekilde akıcı ise o zaman her namaz vaktinde abdestini alacak ve e, daha başka yerleri necis, necis etmemesi için kanı tutacak bazı bezler kullanacak. Tamam mı? Ve o an için Hı -hı. namaz esnasında aksa ile bir sakıncası yoktur. Ahmet bin Hembel'in mezhebine göre Ahmet bin Hembel'in mezhebine göre haiz kan en čoğu 17 gündür. Ahmet bin Hembel'in bizzat kendi görüşine göre haiz'in en çoğu nedir? 15 gündir. imam Şafi, İmam Şafii Rahimavullah, aynen Ahmet bin Hembel'in kendi görüşü gibidir. Ve burada dikkat ediyorsanız, bazen mezhebin cumhuru kendi imamlarına ne yapabilirler? Bazen ayrı saf edinebiliyorlar tıpka namazda olduğu gibi İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah namazın terkini küfür görüyor ancak Ahmed bin Hanbel'in mezhebinin cumhuru namazın terkini küfür görmüyor. Burada Ahmed bin Hanbel rahimehullah hayızın çoğunu 15 gün görüyor. Onun mezhebi, ey mezhebinin cumhuru çoğunluğu 17 gün olarak tahdid ediyorlar. İmam İbn Teymiye rahimehullah ve bu çizgide olan alimler Ibn-i Teymiye rahimahullah ve bu çizgide olan alimler tam mı Örneğin, yani Çağdaş alimlerden İmam-i bin Uthemin, i̇mam ve i̇mam Elbani Elbalin bunlar diyorlar ki hayz'in tehdidi yoktur. Diyorlar ki hayz'in başlangıcı, başlangıcında tehditli, muheddet olmadığı gibi sonunda da yoktur. Ey, kadın veya da kız ne zaman Bu hayız kanını görüyorsa o kadın veyahut da o kız hayızdır. Bu hayız kanı ne zaman kesilirse o kadın veyahut da o kız hayızdan çıkmış olur. Yalnız bazen kadın veyahut da kız diyelim ki günü 7 veyahut da 6'dır. Genelde İslam alimleri ve genelde kadınların cinsi genelde geçmişten şah şu ana kadar genelde 6 ile 7 gün arasındadır. Bu genelde Ama bazen bazı kadınlar çıkıyor ki 15 gün, 10 gün görebiliyor. Dolayısıyla bir kız hayzı ilk gün ilk gördüğü an hayzını ne yapacak tespit edecek. Yani ilk defa kaç gün gördü? 6 gün gördü. Gelecek ay yine 6 gün gördü. O zaman bunun iddeti nedir? 6 gündür. 6 günden sonra kanlar birbirine karışıp ayırt edemiyorsa kadın ne yapacak? 6 günü veya 7 günü hayız sayacak. 6 gün veya 7 günden sonraki akan kanları istihaza sayacak. Ve bu konuda birçok kız veya birçok kadın maalesef bu temyizi yapamadıklarından dolayı bazen bakıyorsun ki hayzu hayzu olduğu halde namaz kılıyor. Bazen bakıyorsun ki hayzu bittikten sonra namazı ve orucu terk ediyor. Niçin? Bilgisizlikten dolayı. Ey bu konuda bu konuda bilgisiz olduklarından dolayı. Oysa ki daha önceden anlattığımız gibi farz ilimlerde ey farzain olan ilimlerde her fert erkek ve her fert kadın mutlak manada onu ilgilendiren konuyu öğrenmesi üzerinde farz-ı ayndır. Onu öğrenmezse Allah katında sorumludur. İşte bu meseleye önem